وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli Kardeşlerim Tabarani isimli Muhaddis El-Avsat isimli kitabında Ashab-ı kiramın bir arada toplandıkları ortamlardan ayrılırken en son konuşma olarak bu Asr suresini birbirlerine okuduklarını söylüyor Gel bir Asr suresi okuyalım derlermiş birbirlerine Allah onlardan razı olsun Biz de şimdi Asr suresini dinleyelim اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم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 iyi işler yapanlar, salih ameller yapanlar bir iki birbirlerine hakkı tavsiye edenler iki üç ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç herkes ziyandadır yani yanlış yolda yürüyordur peki ziyandadırla ne kastediliyor yani ahiretini yakıyordur yoksa bunları yapmayanlar zengin olurlar evleri hanları olur ama ahiretlerini asıl dert ahirettir zaten üç günlük dünya niye dert olsun kardeşlerim ne yazık ki sanki bu ayetler bu Asr suresi bizim için inmiş gibi garip bir zamanda yaşıyoruz bakınız bu kısa üç ayetlik surede Allahü Teala iman salih amel hakkı birbirimize öğütlemek sabrı birbirimize öğütlemek bu dört şeyi konuşuyor buyurun bunu tekrar düşünelim iman salih amel hakkı tavsiye sabrı tavsiye biz öyle bir zamana geldik ki bu konuları konuşma ihtiyacı dahi hissedemiyor oluyoruz bazen halbuki iman salih amel hakkı tavsiye eden mantıklı insan olmak sabrı gündeme getiren müslüman olmak Rabbimizin emridir Allah'a imanı ettim gitti değil Allah'ın varlığına Rabbimiz olduğuna ilahımız olduğuna esması ve sıfatıyla yani onu tanıtan 99 ismi ile bildiğimize iman diyoruz biz iman budur Hak ne demek? Hakkı tavsiye edecekler İslam haktır Şeriat haktır Ahlak haktır İnsanlık değeri haktır Kur'an haktır Ümmet haktır Bunları konuşacağız Biz Hakkı sadece propaganda yapan değil Hakkı destekleyen hatada olduğu zaman hakka dönüş yapabilen hak için emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yani iyiliği emreden kötülüğe alıkoyan kendisini putlaştırmayan grubunu partisini derneğini ırkını putlaştırmayan hakkı ölçü alan insan hakkı tavsiye ediyordur yoksa iyidir iyidir herkes iyiden yana olsun diye propaganda yapmak haktan yana olmak hakkı tavsiye etmek değildir ya da bir insan kendisi uymadığı hakkı niye başkasına tavsiye etsin sorusuna cevap bulamayız Müslümanlar olarak birbirimize iyiliği tavsiye eden sabrı tavsiye eden ve çocuklarımıza din öğretirken insanlık öğretirken biz beş vakit namaz kılarız dediğimiz gibi biz hakkı tutar hakkı kaldırır hakkı tavsiye eder bir ümmetiz bunu unutma yavrum demek zorundayız sabret sabrı öğütle demek zorundayız öğretmen bu ruhu vermek zorundadır eğer biz sabrı tavsiye etmezsek bu hayat ve bu hayatı bozmak isteyen şeytan bizi boğar o zaman ayakta duramayız onun için gördüğümüz sıkıntıları yaşayanlara vay be sana nasıl yaptılar bunu deme yerine şimdi senin ayakta durma zamanındır doğrusu budur yapılması gereken budur diye sabrı öğütlediğimiz zaman Allah'ın zarardadır o insanlar dediği kadronun dışına inşallah çıkabiliriz şüphesiz sabır dayanılabilir şeylerde yapılır yani ölmemeye sabredemez insan hasta olmaya karşı sabır yoktur ama hastalığın tedavisinde sabır vardır çocuğu istediğin gibi yapamazsın çocuğu istediğin gibi yetiştiremezsin çocuğu istediğin gibi sağlıklı yapamazsın ama 20 yıl, 30 yıl sabredip yetişmesini bekleyebilirsin yani kafirin sabrıyla Müslümanın sabrı arasındaki fark budur zaten kafir de çocuğun bekleme, bekleyerek büyümesi için zaman ayırıyordur ama müslüman iyi olacak umuduyla Allah'a güvenerek bekliyordur yoksa boş bekleme hiçbir zaman Allah'ın bize tavsiyesi değildir onu kafir de bekliyor kediler de yavrularının büyümesini bekliyorlar ama bir umutla ve ondan bir semere bekleyerek en kötü şartlarda bile yıkılmadan, dökülmeden bekleyebilmenin adı sabırdır bunu tavsiye ediyoruz bizim sabrımız Allah iledir Allah içindir ve Allah'a gitmek içindir sabır budur bizde eğer biz zor zamanımızda sabredemezsek Zor zamanındaki mümin kardeşimize sabrı tavsiye edemezsek Allahu Teala'nın kurtuldu diye müjdelediği kullarından olamayız. Şimdi değerli kardeşlerim. Tekrar ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun. Üçü beşi bir araya geldiğinde. Selamun aleyküm evlerine giderken dur. Bir velasıri okuyalım bakalım. Velasr İnnel insane le fi husr illa allazina amenu ve amilus salihati ve tawasau bil hakki ve sabr. Niye dediklerini anladık mı? Velhamdülillahi rabbil alamin. Zekir fe in Nee, <laughs> nee.